Loçkam, canım canım para. <gülüyor> Nasılsın, iyi misin? Senin sesini duyamıyorum, seni göremiyorum. Sana dokunamıyorum. Hiç iyi değilim bu <gülüyor> Ses kaydını evimin balkonun, balkonundan yapıyorum Loçkam. Ortamdan değişik sesler gelebilir. Ama evde kimse yok yani. O dert değil. Ah ve Loçkan hala deli gibi şok içindeyim. Hala deli gibi şok içindeyim. Senin o ayrılışın, o öyle dönüp gidişin, hala da hiçbir şeyi kabul edemiyorum. Hala da bir içimde bir şeyler reddediyor bunu biliyorsun Loçkan. Seni düşünüyorum. <Gülüyor> Yarın, sensiz işe gitmek zorunda kalacağım. <Gülüyor> Sen olmadan... <Gülüyor> Sen olmadan işe gideceğim.